Pilav üstü et, o talebe için, bizim için et orada nedir? İşte burada talebe şeylerin hocalarım var, yeni gelmişler. E, talebe için nedir hocam? Et, nedir? şeydir? Patatesdir değil mi? Patates yedin, mi? et yemiş gibi olursun. Basit, aparatif şeyler. Şimdi biz oraya Şeyh'in yanına gittiğimiz zaman, bizim için o güzel sofra önümüze seriliyor. Neyse, ne okuduğumuzu bilmiyorum. Unuttum şu an. Aklımda o kalmamış. O anneyi okuduk bilmiyorum. Ama aklımda bir şey kaldı. Ve bu benim hayatımda iz bıraktı. Her zaman o olayla karşılaştığım zaman içimden ses bana bir telkin, telkinde bulunuyor. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Ders esnasındayız. Evindeyim. Eşim arada Hollanda'dan. Tabi ders esnasındayız. Hani şeyh kendi talebelerine vakit ayınmıyor. Seni misafir kabul ediyor. Ben halbuki eşime demem lazım ki e eşim bu saatte değil de mesela akşam bu saati ara. Yani bende hata aslında. Telefonu aldım şeyh eşim. Ben telefona daldım bir baktım bizim şeyh kaybolmuş. Odada yok. Allah'ım efendim. Şeyh ben de... Yani artık nasıl derseniz bizim şeyh asir yok. Benim Allah Allah yok. Neyse telefon konuşması bitti. Aradan birkaç dakika geçti. Ve subhanallah kapının arkasından ya Abdallah telefon konuşman bitti mi? Şeyh orada dakikalarca kapının arkasında beni beklemiş. Benim lügatımı dilimi bilmediği halde sadece eşimdir ya telefonda belki gülüşürüm. Bana saygıdan dolayı özel hayatıma saygıdan dolayı koca şeyh odayı terk ediyor ve kapının arkasında dakikalarca duruyor. Dakikalarca duruyor. Kapıya vuruyor diyor ki: "Yaşak Abdullah, telefonun bitti mi?" Vallahi bir daha söz etmedi. Bana gelip yavaş yine söylesene etmedi. Geldi, oturduk devam ettik. Aradan yıllar geçti. Biz arkadaşlarla sohbet yaptığımızda, meyahatta bir misafirim geldiği zaman bir telefon çalıyor. Her zaman onu yapamıyorum ama içimden her zaman bir ses: "Abdullah kalk!" onun özel hayatıdır belki. Kalk terk et orayı diyor. Her zaman itiraf ediyorum, yapamıyorum. Ama o ses gitmedi. O şeyhimin, o hocamın Allah kendisinden razı olsun, ilmini bereketli kılsın. O şeyhin, o tavrı, o ahlaki yapısı bende iz bıraktı. Aradan yıllar geçti, ben hatırlatığım zaman ağlayacağım diyor. Ve her zaman bakın, İstisnasız her zaman bir arkadaşım gelip telefonu çaldığı zaman benim kalbimde de bir şeyler çalıyor. Allah şahittir. Abdullah kalkı. O bir amelini gördüm orada. Bir ahlakını gördüm. Allah kendisine rahatsız olsun. Onların güzel ahlakları kalplerde iz bırakır. Bu da kişinin o Rabbani şahsiyetlerin ahlaklarınla ahlaklanmasını sağlar. Seleften Ahmet İbni Harf şöyle derdi. ليس شيء أنفع لقلب العبد من مخالاة الصالحين والنظر إلى أفعالهم، وليس شيء أضر للقلب من مخالاة الفاسقين والنظر إلى أفعالهم. كلن قلبنا كلن قلبنا. صالحين arasına Onların amellerine bakmaktan daha yararlı bir şey yoktur. Veler ki kendisi o amelleri işlemesin. Onların o güzel hallerini müşahede etmekten daha fazla bir şey, daha etkili bir şey yoktur. Ve yine kulun kalbine, fasıkların arasına, günahkarların arasına karışıp da, karışıp da fiillerine bakmaktan daha zararlı bir şey yoktur. Kişinin Rabbani alimlerle ve muhlis davetçilerle beraber olması demek, onların bulundukları ortamlara iştirak etmesi demektir. Rabbani şahsiyetlerin ortamları ise, ibadet, taat ve güzel ahlakın bolca teneffüs edilebildiği ortamlardır. Kişi ilk etapta onların amellerini işlemese dahi, onların amellerine baka baka zamanla onların amellerini sevecektir. Şayın ne güzel söylemiştir. Alam tara, anna el-ayn fi el-qalb raihu, fma ta'lfu el- fma ta'lfu el-aynani fi el-qalb alifu. Görmedim mi, göz kalbin sürücüsüdür Gözler neyi severse, gözler neyi severse kalpte onu sevecektir. Ve kalp bir şeyi sevdiği zaman o amellere yansıcaktır. Evet kalp bir şeyi sevdiği zaman kişi muhakkak o şeyi işleyecektir. Güzel ahlak görüyorsanız o güzel ahlakı işleyeceksiniz. Seveceksiniz çünkü onu. Ahlakı güzel olan alimin talebesinin de ahlakı güzel olacaktır. Alimin tevazusu talebeyi mütevazi kılacaktır. Alimin hilmi yumuşaklığı talebeyi hilim sahibi kılacaktır. Alimin sabrı davetliyi sabırlı kıracaktır. Çocuğun babasını taklit ettiği gibi talebe de alimi ve davetçiyi ahlakında taklit edecektir. İşte bu yüzden ilim ehli, muallimler ve davetçiler hal ve hareketlerine dikkat etmeleri gerekir. Talebelerinin Yanlarında akranlarının veya ehillerinin yanlarında gibi olmamalılar. Daha ağır ve vakarlı olmaları gerekir. Söylenlerine dikkat etmeleri gerekir. Gıybetten, kaba davranışlardan uzak durmaları gerekir. Münakaşa veya ihtilaf esnasında sabırlı oldukça sabırlı davranmaları gerekir. Gülen yüzü terk etmemeleri gerekir. Aksi takdirde talebeler de bu kötü ahlakları edineceklerdir. Zannımca alimler, muallimler ve halkın arasına inmeliler. Onlarla oturmalı, onlarla oturmalı. Onlarla yemeli, onlara misafir olmalı, onların misafir kabul etmeli. Onların dertlerine ortak olmalılar. Onlarla gülmeli, onlarla ağlamalılar ki bu vesileyle insanlar alimleri yakından tanırlar ve onların güzel ahlak ve muamelenini müşahede edip onların ahlaklarıyla ahlaklanırlar. Maalesef günümüzde alimlere ve davetçilere ulaşmak zor. Bırakın onları görmeyi, biz sorularımız oluyor, şeyhları arıyoruz, telefonla bile seslerini duyamıyoruz. Derslerden ve ilmi çalışmalardan başka hiçbir şeye vakitleri yok gibi. Benim şeyhe ihtiyacım var. Ben şeyhle, ben şeyhle, hocayla, alimle ben ona misafir olmak istiyorum. Ben onu görmek istiyorum. Ben istiyorum ki bu iki gözüm onun güzel ahlakını, muamelesini, ibadetini, taatini görsün ki ben de öyle olayım ama maalesef birçok hocalarımızda vakit yok ilim ehli ve davetçiler Allah'a ta ahlaka taalluk eden konuları sıklıkla işlemenler ki böylece talebeler ve halk arasında bu konunun önemi anlaşılsın gündem edilsin devamlı gündem edilsin özellikle talebeler arasında. Rabbani şahsiyetlerin talebeler ve halk indinde yüksek konumları vardır. Az önce bir kaydı zikrettik. Yüce insanların bir şeyi yüceltmeleri o şeyin yüceliğine delalet eder. Alimler, Rabbani şahsiyetler bir konuyu gündem edenlerse talebe ve avam ve halk nasıl algılar derler ki demek ki bu konu önemliymiş. Öyleyse özellikle selefi davetçiler ve hocalarımız bu konuyu gündeminize indirin ve üzerinde durun ki talebeler bunun önemli bir şey olduğunu anlasınlar. Buna göre Rabbani şahsiyetlerin ahlakı gündem etmeleri ahlak konusunun ehemmiyetine dikkat çekecektir ve böylece bu konu insanların gündemlerine inecektir. Zamanla insanların gündemlerinde olan konu insanların yaşamlarında etkisini gösterecektir. Tabi bununla bağlantılı olarak da diyoruz ki sadece edebiyat değil. İlim ehli ve muallimler insanları eğitirlerken ilmi menajerine terbiyeyi, güzel ahlakı da dahil etmeleri gerekir. Ki böylece talebeler ilim edinmenin yanında ahlakı ve edebi de öğrenmiş olsunlar. Nasıl akide, akide öğreteceğimiz zaman hemen akideti tahaviyadan başlamıyoruz Tahaviy akidesinden. Mesela 3 esasdan başlıyoruz. Kitab-ı Tevhid'den başlıyoruz. Belirli menheş takip ediyoruz. Aynı şekilde fıkıhta böyle. Aynı şekilde hadiste böyle. Ha? Tedriciyen. Tedricilik davette esastır. Bu esasa uymayan davetçiler zaten başarısız olacaktır ve bunu da görüyoruz. Bir bakacaksınız. Alimlerin dahi, bırakın alimleri, Ömer İbn-i Khattab radıyallahu anh'ın dahi bedir ehli, ancak Bedir ehlini toplayıp onlarla istişare sonucu cevaplayabileceği konularda bugün gençlerin tedrici eğitim görmeyen gençlerin konuştuklarını cesaret sahibi olduklarını, cesur olduklarını görüyoruz. Ama en ufak bir mesele sorun kendilerine. Helayla ilgili, abdestle ilgili bir soru sorup Cevap yok. Cevap yok. Cevap yok o sen her gün helaya gidiyorsun. Her gün abdaz almak zorundasın. Sen onu bilmiyorsun. Alimlerin dahi tevakuf ettikleri, çekindikleri allah Alem bakayım dirası ettikten sonra cevap vereyim dedikleri birçok meselede gençlerin maşallah cüretkar olduğunu görüyoruz. Bu yüzden alimler bu ilmi menhecilerinin yanında da ahlaki, ahlaka taalluk eden, ahlakı insanlara indirgeyecek olan menheç programlar düzenlemeleri gerekir. <gülüyor> bu husus birçok selefi muallimlerin gözden kaçtık, kaçırdıkları, yani ilmi menheçlerinin yanında ahlaki bir menheç. E tabi benim yanımdaki arkadaşım bana diyecek senin sayende ben tarikata gireceğim. Niye onlarda bu menheç var? Yanlış hurafelerle dolu ama var. Ama bizlerde bizlerde yok. Bizlerde sadece akidede bunu okuruz, tefsirde bunu okuruz, hadiste bunu okuruz, şunu bunu okuruz. E, ahlak kişinin kendisine terk edilmiş. Oku oku adam olursun. Valla okuyarak ben adam olamadım. Okuyarak bilgin olursun. Evet bu husus birçok selefi muallimlerin gözden kaçırdıkları veya ihmal ettikleri veya zaman ayıramadıkları bir husustur. Zaman ayıramadıkları bir husustur. Eğitimdeki bu eksikliğin neticesi olarak da ahlaki sorunları olan ilim talebeleri yetişmiştir. Kendisini selefe nispet edip de selefin ahlakından yoksun olan davetçiler türemiştir. Bu ise şüphesiz bu zamanın en büyük musibetlerindendir. Çünkü insanlar bu davetçilerde sertlik, kabalık ve saldırganlık görecekler. Ve bu bu selefilik deyip davetler uzaklaşacaklar. Ve bu olmakta. Ve bu seferde biz başlıyoruz. İnsanlara ya o selefilik bu değil. Bu sefer davetimiz bu oluyor. Yok bu böyle değil, bu böyle değil. Bu Ebu Said Hocamın güzel bir sözü var. Biz hatırlarsanız biz önceden tedbir tedbirlerimizi almamız gerekir ki ileriki bir zamanda ne olmadığımızı anlatmayalım. Ha bizler başlıyoruz. Yok bu selefilik değil, bu değil, bu değil. Bak kitap bu, bu değil. Bütün davetimiz bu oluyor, bütün meselemiz bu. Meselimiz bu daha diyoruz. Vakıya budur dostlar. Dost acı söylermiş. Siz hepimiz benim kardeşlerimsiniz. Abilerimsiniz, amcalarımsınız. Kiminizin alnından, kiminizin, kiminizin de elinden öperim. Ama ben de bu menhece tabi olan birisiyim. Ve sizler de bu menhece tabi olanlarsınız. Öyleyse bizler kendi sorunlarımızı aramızda konuşabilmemiz lazım. Gündem lazım. Gündem edebilmemiz lazım örtbas etmememiz lazım. Evet. Bakın Şeyh El-Elbani rahimahullah. Bu asrın muhaddisi ve bu selefi davetin önderlerinden olan Şeyh El-Elbani rahimahullah. Bu gerçeği örtbas etmemiş. Bu gerçeği örtbas etmemiş. Ve şöyle der. Şöyle der, derdi. Usibet ümmetuna fi akîdetihâ وَاُس۪يبَ السَّلَف۪يُّنَ ف۪ي أَحْلَاقِهِمْ Ümmetimiz akidesinde musibete uğradı. Selefiler de ahlaklarında musibete uğradı. Çok ilginç değil mi? Ve yine bu hakikatin sebebini yine şeyh kendisi açıklar. Der ki لَقَدْ سَعَيْنَا فِي تَصْفِيَةِ وَلَمْ نَسَعْ فِي تَرْبِيَةِ Biz Tasfiyeye yöneldik. S zayıf hadis, sayı, sayı hadisi ayırt etme. Şirk, bid'at. Yani şirk, tevhid, sünnet, bid'at. Bunları ayırt etmeye vakit ayırdık. Ve lan nasafit darbiye. Terbiyeye yönelmedik. Diğer bir şöyle vakit edilir, Terbiyede kusurlu davrandık. Ve biz Şeyh Nasır'ı biliyoruz ki Allah rahmet eylesin. Herhalde ömrü Ömrü buna yetti ve kendisi zaten bütün mesayesini bu tasviye işine ayırdı. Ve kendisi daha sonra o ahlak dışı tavırları gördüğü zaman kendi etbasında bu cümleyi söyledi: Usibet ummuna fi aqidatiha ve ucibat sallafiyuna fi ahlakiyi." Ümmetim, ümmetimiz akidesinde musibete uğradı. Öyle? Yanlış mı? Doğru değil mi? Hep biz doğru diyoruz. Peki cümlenin ikinci kısmı ve selefiler de ahlaklarında musibete uğradılar. Bu doğru mu? İtiraf edelim. Doğru. Ve şeyh kendisi bunu itiraf ediyor ve açıklıyor. Biz yönelemedik. Ve şeyh'i biliyoruz vakti yetmedi buna. Ömrü de yetmedi. Ama kendisi bir nevi bir miras olarak bir işaret olarak bize bu sözünü bıraktı. Bu alanı da tamamlayın. Kendinden sonraki gelenler için. Terbiyeye yönelir. Selefiler arasında yeni davetçiler yetişmesi gerekir. Alimler buna eğilmesi gerekir. Terbiye. Eğitimdeki bu eksikliğin neticesi olarak bu talebeler selifiliğin sadece işte El-Aqidat-ül Vasitiyye'deki, kitab Tevhid'deki, meselelerden ibaret olduğunu veya selefilik ancak sayı hadisten sayı hadisten ayırt etmek olduğunu anladılar. Dediler ki selefilik bu. Nedir selefilik? El-akidat-ı Nedir selefilik? kitab Tevhid. Nedir selefilik? Hadis zayıf hadis sahih. Feynel ahlak. el ahlak bine selefiyye. Nerede ahlak? Ahlak, güzel ahlak selefilikten değil midir? Allah azze ve cel Resulullah aleyhissalatü vesselam ahlakından dolayı övüyor. Allah övüyor. Ahlakın üstün konumu dostlar. Unutmayalım. Selefiliğin temel taşlarındandır güzel ahlak. ahlaki sorunları olan bu talebeler davet alanına inmişler, indiler ve davete büyük zararlar verdiler. Allah'ın kullarını bu davetten uzaklaştırdılar ve uzaklaştırmaktalar. Bazıları da genelde bunlar biraz daha insaflı, işte bizim kitaplarımızda okuyorlar. Bazı doğruları görüyorlar. Bunlar da şöyle diyorlar. Akidede selefi ol. Kalbin amellerinde de sufi ol. Ahlak ve davette tebliğci ol. Tanzim, organize işlerinde ve ümmetin sıkıntılarıyla dertlenmede de ihvancı ol. Niye böyle diyor? Niye? Diyor ki, akiden de selefi ol, ilimde de selefi ol. Ama ahlakında asla. organizede asla. teşkilatlanmada asla. Kalbi meselelerde asla. Ha biz bunu farklı görmek istiyoruz. Niçin bunu söylüyor? Böyle, söylemeler, böyle söylemelerinin sebebi ise kamil manada tatbik edilmiş selefilik görmedikleri içindir. Kamil manada belki Allah'ın kendilerine merhamet ettiği şahsiyetler var ama böyle bir menhece tabi olan cemaat insanlar grubu yok. Adam bakıyor. Dört ilmi maşallah. Akidesi de güçlü. Ama diyor abi sivri dildi. Kılıç gibi. Sanki adam davet alanına çıkarken gazveye çıkıyor gibi. Ne yaptın? Abi diyor bir delil okudum diyor. Mort ettim adamı diyor. Yapma ya. Ayet abi diyor Kur'an okurken dahi okuyorsun, ders yapıyorsun. Bir dakika abi diyor, onu yazacağım. Niye yazacaksın? Abi diyor tasavvufçulara bir iki darbe daha indireyim. Kardeşim sen kendini istifade et. Niye başkasını? Mort etmek için. Sanki Allah'ın dini insanların insanları mort etmek için, oturtturmak için, susturmak için var. Yavallahi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı böyle değil. Böyle değil. Kehf suresinde Allah'u Azze Peygamber aleyhissalatü vesselamın müşrikler o sözü kabul etmedikleri için sıkıntısını, üzüntüsünü ve yapısını bizlere bitiriyor. Ne diyor? Biz seni o sözü kabul etmediklerinden dolayı kendini neredeyse helak edeceğini görüyoruz diyor. O sözü kabul etmediklerinden dolayı kendini neredeyse paramparça edeceksin. İşte bu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıydı. Karşıdaki insanı davet ettiğin insan hataları görüyorsan üzüleceksin, acıyacaksın. Bizlere tam tersi delilleri bizler kılıç olarak kullanıyoruz. Selefi menhecin kısıtlı ve eksik şeklini görmüşlerdir. Akide bablarında, hadise yaklaşımlarında selefilerin diğerlerinden hakka daha yakın olduğunu görmüşler. Bunu kabul ediyor. Lakin ahlak ve edebi organizeli çalışmayı ümmetin sıkıntılarını üstlenmeyi diğer fırkalarda görmüştür. Bir sürü müslüman kanı, bir sürü çocuk öldürülüyor. Müslüman kana akıtılıyor. Bacıların hızına geçiliyor. Bizim ahillerin konuşmalarına bakıyorsun. Anakası yok ya o kardeşim senin hane müminler tek bir cesetti. Ve ne, nedir acısı biliyor musunuz? Bu arkadaşlardan şunu duyuyoruz. Kendileri hak ettiler. Teala boşuna hak etmeyene musibet vermez. Vallahi bunu duyuyor. Davetçi insanlardan duyuyoruz. Ya o çocuğun ne suçu var? O kadının o bacının ne suçu var? O yaşlının ne suçu var? Ama işte kötü ahlak sahibi insanın kalbi böyle dostlar. Acımasız oluyorlar. Allah bizleri güzel ahlak sahibi eylesin. Ahlakımızı güzelleştirsin. Amin. Öyleyse selefi davetin öncüleri acilen terbiyeye yönelmeleri gerekir. Acilen ahlak ahlakı insanlara sunabilecekleri indirgeyebilecekleri menhecler sunulmaları gerekir. Ben burada bazı hocalarım var. Bazılarını görüyorum, bazılarını göremiyorum. Onlardan rica ediyorum. Bizlere eğitim, güzel ahlakı edinebileceğimiz programlar sunuyor. Faziletlerini duyduk, çoğumuz ezberledik. Bize program, tatbik edeceğimiz Hayata indireceğimiz, pratik hayata indirebileceğimiz okuduklarımızı amellerimizde tercüme tercüme edeceğimiz, amellerimize tercüme edeceğimiz menheç getirin bize. Artık hocalarıma sesleniyorum. O Bedullah hocam burada, bazı hocalarım var burada. Kendilerine diyorum, değerli hocalarım, affınıza sığınarak. Allah sizlerden razı olsun, çalışmanızı bereketli kılsın. Lakin güzel hocalarım, bize su mu taşıttırırsınız? Bize taş mı taşıttırırsınız? Yük mü taşıttırırsınız? Bulaşık mı yıkattırırsınız? Yerleri mi temizlettirirsiniz? Ama lütfen bizleri eğitin. Lütfen bizleri eğitin. Bu gençliği eğitin. Selefi gençlik dendiği zaman parmakla gösterilen ha evladım bunlar gibi ol diyen bir gençlik istiyoruz biz. Değerli hocalarım. Allah aşkına. Allah sizleri başarılı kılsın. Amin. Sohbetimi bu asrın iki imamının sözleriyle bitirmek istiyorum. İbn-i Mezrahimeullah şöyle demiştir. Bu zaman yumuşaklık, sabır ve hikmet zamanıdır. Sertlik zamanı değil. Çoğu insanlar cehalete, sorumsuzluğa ve dünya sevgisine düşmüşlerdir. Bu yüzden sabır ve yumuşaklık şarttır ki dava insanlara ulaşsın ve böylelikle hakkı bilsinler. Ve biz Allah'tan herkese hidayet dileriz. Allah kendisinden razı olsun. Şeyh el el ölmeden önce şu nasihati vermiştir. Bizler davamızda muhaliflere yumuşak olmamız ve her zaman Allah'ın şu sözlerine uymamız gerekir. Obu ila sebil rabbika bil hikmeti vel mevazatil hasene ve ahsan rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et kendilerine der şeyh hikmetle davranmamızı ilk hak edenler bizlerin asıllarına ve akidemize en çok muhalefet edenlerdir Öyleyse bundan sonra dostlar bunlar sizin benim imamımın sözleri. Öyleyse bir tarikat ehliyle tartıştığımız zaman gazveye çıkmıyoruz. Kılıçlarınızı şöyle koyun. Gül alın elinize. Ama gülü de vermesini bilin. Gülü de vermesini bilin. Çünkü gülün sunuluş şekli vardır. Yine böyle bir meseleydi ve bitiriyorum inşallah. Hanıma gül aldım. Evliler bilir şimdi hanımı mutlu etmek için büyük hediyelere pahalı hediyelere aslında gerek yok Ebu say hoca bir şey söyledim ben söylemeyeceğim ama çok kolay hanımlar e, kan yani şimdi <gülüyor> <kamara> da burada <gülüyor> bana, ne ne, beni bana yardım edin Ne diyelim <gülüyor> ne yapabilir göülleri feilleri edilebilir şimdi karşımda, karşı <gülüyor> birazdanöl dedireceğiz Evet Şimdi gül aldım. İşten geldim diyorsan Gül aldım böyle kırmızı bir gül. Ama nasıl kırmızı? Hanım gördü gülü. Gülümsemeye başladı. Gülü böyle aldım kafasına vurdum. Ne yapıyorsun dedi ya? İşte dedim hanım dersimiz bu. <gülüyor> İslam güldür. İnsanların kafasına vurulmaz. İslam güzel sunulur. Gül güzeldir. Güzel kokus yaya saçar ama gülün de bir verili şekli vardır. Öyleyse değerli dostlarım, abilerim, hocalarım. Beni sabırla dinlediğiniz için Allahu Azze ve Celle sizleri mükafatlandırsın. Amen. Benim tasavvur edemeyeceğim, sizlerin hayal edemeyeceğiniz şekilde Allah sizleri mükafatlandırsın. Amen. Allah sizden razı olsun. Doğru söylediysem muhakkak ki bu Allahu Azze ve Celle'nin Allahu Azza ve Celle'nin gerçekleşmiştir. Eğer hata söylediysem bu benden, nefsimden ve şeytandan kaynaklanmaktadır. Bu yüzden ki muhakkak hata söylemişimdir. Hocalarım burada inşallah nasihatlerini birazdan bekliyorum. Yeri geldiğinde kulağımı da çeksinler. Ama hocam millet arasında değil. Birazdan orada inşallah. Hah. Ee, Doa edin Allah beni affetsin inşallah.